ya ayihallabin âmanıttakûn Allah hakkı tûatî ve la temûtun illa veânt Müslüman. Ya, ama بعد, فأستغل حديث كلام الله وخير الحد يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مستتاتها وكل مختتة وكل بدعة دلاله, وكل دلالة في النار.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 koruyorlar ve yemin ediyorlar. Buna da helful ül fudul deniliyor. Yani faziletliler, erdemliler ittifakı diye. Buna da katılıyor aleyhissalatü vesselam. Sonra da 25 yaşına geldiği zaman Hatice <gülüyor> radıyallahu anha ile evleniyor. Bu konuları anlatmıştık. Bu, bu konulardan çıkan dersle birincisi kardeşlerim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 Bu hasletle bu ümmete geri gelmiştir maalesef. Allah azze ve celle salim kılsın. Allahu Teala Nisa suresinde inna Allaha ye'murukum an tu'eddu'l emanati ila ehliha. Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Ve izâ hakemtum Beyn en nasi bil adil ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, hakemlik yaptığınız zaman, adaletle hükmetmenize emrediyor. İnna Allah'a ne nimma yadukun Muhakkak ki Allah ne güzel öğüt veriyor. Bununla size ne kadar güzel nasihat ediyor. İnna Allah'a kane semiyan basira muhakkak ki Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Yine Ali İmran suresinde, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا galla يَوْمَا غِيَامَةٍ Her kim hiyanet ederse, ganimet malından alırsa, toplumun malından çalarsa, gasp ederse, kıyamet günü çaldığı şeyle birlikte gelir.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 yani kulumun bende hakkı var diye. Subhanallah bunu ayet ve hadisler çok net bir şekilde bize anlatıyor. Ve Allah Azze ve Celle inna Allah la yukhufu ni'an Allah vaad ettiği şeye, söz verdiği şeye asla muhalefet etmez. Onun tersinde ve zıddında hareket etmez. Kula bir hak vermişse onu yerine getirecektir. Kula cennet vacip oldu diyorsa onu yerine getirecektir cennetine koyacak. Allah Teala bizi cennetine koyanlardan eylesin. Yine meşhur bildiğiniz sahih bir hadiste, Buhari'l Müsned'i rivayet ettiği bir hadiste Ali Aleyhisselam soruyor. Müflis kimdir bilir misiniz diyor? Yani iflas eden. Diyorlar ki müflis yani iflas eden kimse kendisinin dirhemi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 zulnü ortadan kaldırmak için. Evet. Allah azze ve celle şu Şura suresinde bakın e, zulme uğradıktan sonra hakkını arayan kimseler hakkında nasıl bahsediyor? Velledine iza esabehumul bağyü hum yentasirun. Onlara bir taşkınlık, azgınlık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 İve cezao seyyetin seyyetun bi Kötülüğün karşılığı kötülüğün aynısı iledir. Femen afa ve aslaha her kim affederse buna rağmen zulme uğrayan kimse affederse ve ıslah eder durumunu düzeltirse ruhu ala Allah. Ecri, sevabı Allah üzerinedir. Allah katındadır. Bir başka ayet kelimede Allahu Teala ve an ta'fu aqrabu lit-taqva affetmek affetmek kardeşlerim takvaya daha yakın olan affetmek büyüklüktür zulme uğradıktan sonra innehu la yuhibbu zalimin Allah azze ve celle zalimleri sevmez ve men intasara ba'de zulmi kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa ama haddi aşmadan intikam alırsa hakkını alırsa faula kalehim feunak ma alehim min sabil onların üzerine bir vebel yoktur innem es sabilu alel lazina yazdimuna en nas bi gayr hak inma es sabilu alel lazina yazdimuna en nas bi gayr hak zulüm vebel daha doğrusu ancak insanlara haksız yere zulmeden İnne mesebül alelledine yazmuna nasa ve ibgunu filadu hak insanlara zulmeden ve haksız yere haddi aşan kimseler üzerinde vebel vardır yani sorumluluk vardır. Ula kelahma elim onlar için elim yani can yakıcı bir azap vardır. Demek ki bir insan zulme uğradığı zaman hakkını alabilir ama haddi aşmadan. Örnek veriyorum.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 Kötülükten, zulümden vazgeçirmeyen bir topluluğun sonu da topluca batıştır. Tıpkı bunu anlatıyor. Yani <gülüyor> neme, neme lazımcılığın hiçbir şey aramadığını, insanı komple, toplumu komple helaka götürdüğünü anlatıyor.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 ve la teberrujna teberrujel cahiliye. Ve la cahiliye. Evet. Evlerinizde oturun. Ve la teberrujna teberrujel cahiliye. Cahiliyenin açılıp saçılması. Yani ilk cahiliyenin, İslam'dan önceki cahiliye kadınların adeti gibi açılıp saçılmayın. Diyor. Bu hitap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlarına ama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 Namazda örtünün arası ayrılamaz. Bir kadın namaz kılıp da örtüsünü atar dışarıya çıkarsa bu vahim bir durum. Bu çok tehlikeli bir durum. Namazın kazandırdığı sevapları resmen sokağa atıyor demektir. Sübhanallah. Namazı boşa gitti demiyoruz. Yanlış anlaşılmaz. Hüküm olarak böyle bir hüküm vermiyoruz. Ama çok tehlikeli sıkıntılı bir durum.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 İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şu sokaktaki açık saçık kadınlar hadi tamam. Onlar bilmiyorlar veya da bilerek böyle bir münkeri işliyorlar. Allahu Teala onları ıslah etsin. Ama örtülü kadınlara ne oluyor da Kokup sürünerek dışarıya çıkıyorlar? Bu haramdır. Örtüsünü sanki Subhanallah yırtmış gibi zina ediyor ya Subhanallah. Hadis diyor bunu biz demiyoruz.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 Makyajı kullanarak çıkarsa şeytan bununla baş başa. Zina etmiş hal. Allah azze ve celle kitabında "Vela taqrabuz zina. İnnehû kâne fahşetan ve sâ'e Zinaya sakın yaklaşmayın. O kötü yolun en kötüsüdür. O fuhşiyâtır ve yolun en kötüsüdür diyor. Sana <Sessizlik> <Es>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 bir toplum, bir grup, Müslüman bir cemiyet ona ihtiyaç hissederse, kadın elbette ki, edebiyle, ahlakıyla, örtüsüyle, hicabiyle dışarı çıkar ve yardım eder. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi. Nice sahabi kadınlar vardır ki, onlar savaşlara çıkmışlardır ve müminlere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 Öncelikle o Allah'ın dininin anlatıldığı yerlere götüreceksin. Elinle götüreceğin gerekirse. Bu konuda malını infak edeceksin. Kadından şikayet etmeyeceksin yoksa. Kendin yetiştiremiyorsan birine bu hususta meşru olan, özellikle kadınlardan olan insanlara yönlendireceksin. Kadından hepimiz şikayet ediyoruz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 Hatice radıyallahu anha'dan bahsediyor idik. Hatice annemiz radıyallahu anha Ali'sünnet ve selamla malını paylaşmıştı. Ve zor günlerde en karanlık en karanlık gecelerde, en karanlık durumlarda bile annes-i seniyyenin yanından ayrılmamış. Malı hususunda zengin olduğu halde tekebbürde bulunmamış. Yani kibirlen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 Allah Azze ve Celle yönetimi, idareyi erkeğine vermez. Erkçalı, kavlamun alen nisa bima fadla Allahu, bagdahum alaba. Erkekler, kadınlar üzerine yöneticidirler. Allah'ın birbirlerine üstün kıldığı şeyden dolayı. Ve bima infakum in walhin, ve mallarından. Erkekler, mallarından infak ettiklerinden dolayı. Yani çalışıp kazanıp onları yedirip içirdikler, içirdikleri için.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 insanların kusurlu olan anlayışlarına muhalefet ediyor. Onlara hiç itibar etmiyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla evliliği Hatice radıyallahu Anh'a ile evliliği kabul ettiği zaman kaç yaşındaydı? Hatice radıyallahu Anh'a 40, Aleyhisselatü Vesselam 25. Aralarında 15 yaş fark var. Buna rağmen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 Ali vesselam bütün çocukları İbrahim aleyhissalatu vesselam radiyallahu anh hariç İbrahim hariç hepsi de hepsi de Hatice validemizden doğdu. Ve Ali sıratu vesselam haber verdiği üzere kamil kadınlar sıfatına yarışıyor. allah Allahu Teala ona daha dünyadayken cennette bir altından bir evle müjdeledi Allahu Teala. Evet. Burada Hatice annemiz radıyallahu anha kendisi haber gönderiyor. Geçen hafta da söylemiştim yani evlilik için teklifte bulunuyor. Bir arkadaşına söylüyor, bahsediyor. O da Ali İsrafil'e haber verince Ali İsrafil hemen gecikmeden tamam diyor, kabul ediyor. <gülüyor> Çünkü çok faziletli bir kadın. Biliyor yani durumu. Amcalarını gönderiyor ve nikah gerçekleşiyor.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 Sana nikahlayabilirim diyor. Ebu Fakir radıyallahu susuyor. Ondan sonra ondan sonra kime arz ediyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam arz ediyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onunla evleniyor. Çünkü onlar onlar bunu hissediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam'la evleneceğini hafsanın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 Allah Azze ve Celle nefislerimizi islah etsin. İslam'a, İslam'a yönlendirsin. Allah'a hakikatiyle kul olanlardan eylesin. Hazabu Allahu Alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed subhanık, Allah'ın özel anlık, eşhedü ennâ ve ilâh'lâ, kestâhûlik ve tûbü l-aynîm.